E auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Binelhamdillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amalini. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiya Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh Emma ba'd feinne esteqa al-hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtefatuha ve kulle muhtefetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar Allah izin verirse bugün den itibaren akide menheç derslerine başlayacağız. Öncelikle akidenin tanımı terim anlamıyla Giriş yapacağız inşallah. Akide kelimesi lügatte akd kelimesinden alınmıştır. Bu kelime sıkı yapmak, bağlamak, sağlamlaştırmak, güçlendirmek ve eksiksiz yapmak demektir. Yine bu manaya ukde kelimesi kullanılır, düğüm e, demektir bu da. Istılahta ise Allah Teala'ya yakin ile tevhidin gereklerine uygun olarak iman etmek Mereklerine, kitaplarına, Rasullerine, Ahiret gününe, Hayır ve şerriyle Kadere iman etmek ve Dinin esasları olan bu asıllardan Kaynaklanıp ona katılan Diğer hususlara iman etmektir. Yani Aleyküm Hadis-i şeriflerde mesela Cibil hadisinde e, imanın şartı alt şey olarak zikredilir ama Mesela diğer bazı hadislerde şu da imandandır, bu da imandandır diye daha başka maddeler de zikredilir. Bu maddelerin hepsi esasında bu altı esasa bağlı şeylerdir. Yani bu konuda e, akidenin kapsamında Allah ve Rasulü tarafından e, bildirilen her şeye iman etmek girer. Seleften birçok kimse sahih akideyi Es-Sünne diye isimlendirmişlerdir. Yani sünnet ehli dendiği zaman Akide ehli, Sayıh Akide'nin ehli bu manayı kastederler. Bununla Akaid ile sapık fırkaların sözlerini birbirinden ayırmışlardır. Zira Ehli Sünnet ve Cemaatin akidesi olan Sayıh Akide, Kur'an'ın açıklayıcısı olan Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinden alınmıştır. Bu yüzden eski alimler seleften bazıları akide hakkında yazıkları kitaplara Es-Sünne ismini vermişlerdir. İmam Ahmet bin Hamber'in es adlı bir eseriyle İbn-i Asım'ın ve başkalarının es adlı eserleri buna örnek olarak gösterilebilir. Yine bazı alimler bu akideye Usulü-Din yani dinin esasları, dinin asılları adını vermişlerdir. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemin dini İtikadiyyat ve ameliyat olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Yani inanılması, kalpte e, itikad edilmesi gereken meseleler ve ameliyat denilenler de fiillerle uygulanması gereken şeyler. Evet, burada ameliyat ile kastedilen, ameli meselelerle kastedilen namaz, zekat, alışveriş gibi amellerin keyfiyetine dair kurallar ve hükümlerdir. Bunlar fer'iye veya füru diye de isimlendirilir. Yani usul, bunun mukabili furu. Usul e, gövde, kök demek. Fer, çoğulu furu, dal demek. Dallar demek. Bu da akide ilminin fer'idir. Yani ameller kalpte kökleşen akidenin bir tezahürü olarak e, kişiden sadır olur. Akide ve taatlerin özelliği yani kalpten meydana gelen bu akideler, taatlerin, Allah'a itaat edilen şeylerin en üstünüdür, en şerbesidir. Ve ameli ibadetlerin kabulü akidenin sayı olmasına bağlıdır. Yani bu önemli, dikkaten kaçırılmaması gereken bir ibare. Amellerin kabulü akidenin sayı olmasına bağlıdır. Eğer akide düzgün olmazsa, sayı olmazsa, bir kimsenin amelinin çok olması, düzgün olması bunlar çok bağlayıcı bir şey değildir. Mesela ihlasla ibadet eden Hristiyanlar vardır. Fakat bunların akideleri küfür üzere olduğu için bunların namazları, oruçları Allah'ın dinine makbul değildir. Yine bu ümmet içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ihlaslarından bahsettiği, samimiyetlerinden bahsettiği hariceleri görürüz ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların yaydan çıktığı gibi dinlen çıkacaklarına haber vermiştir. Bütün bidat fırkalarında da bu özellik vardır. Yani bütün bidat fırkalarını selef, harici fırkaları olarak nitelemişlerdir. Akide bozulduğu zaman ibadet kabul edilmez ve ecri, yani ondan alınacak karşılık, Allah'tan gelecek karşılık batıl olur. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Zümer Suresi 65. ayetinde Gerçektir ki sana da senden öncekilere de vahyolunmuştur. Yani Peygamber ve Vesselam'a hitap ediyor Allah Azze ve Celle. Sana da senden önceki peygamberlere de şu vahyodur, vahyedilmiştir Eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uyanlardan olursun. Yani bir kimse akidesinde şirk bulunursa ne kadar çok ameli olursa olsun isterse amel ehli ibadet ehli birisi olsun Allah Azze ve Celle bu ayetinde açıkça belirtiyor ki şirk işleyen bir kimsenin ameli boşa gider İbn-i İz Şerhu ı Akidet-i Tahaviyye mukaddimesinde şöyle demiştir bundan sonra dinin esasları ilmi ilimlerin en şereflisidir yani usul-i din ilmi ilimlerin en şereflisidir en şereflisidir yani usulüddin akide ilmi. Zira her ilim dalının şerefi konusunun şerefindendir. İçerdiği konunun şerefindendir. Bu ise feri hükümlerin fıkhına nispetle en büyük fıkı, Yani fıkı ekberdir. Bu yüzden Ebu Hanife dinin esaslarıyla ilgili birkaç sayfada topladığı sözlerini fıkhül ekber diye adlandırmıştır. Yani Ebu Hanife'ye nispetle ondan mesela Amelî fıkadır bir kitap nakledilmiş değildir. Böyle bir kitap yazdı, bilinmemektedir. Onun rivayet ettiği bazı hadisler e, Müsnede bir Hanife diye derlenip toparlanmıştır. Ebu Hanife'nin bizzat yazdığı söylenen rivayet edilen e, yegane eseri Fıkul Ekber, Fıkul İsbât, Efsat ve Fıkul Esgar diye fık, e, bu kitaplardır. Yani fıkıh diye adlandırdığı kitap aslında akidel alakalı e, ufak bir risalesidir Ebu Hanife'nin. Evet, kulların buna ihtiyaçları her şeyden çoktur. Her şeyden çok buna zorunlu olarak muhtaçtırlar. Zira kalpler Rab'lerini, mabutlarını ve kendilerinin yoktan yaratıcısını isim, sıfat ve fiilleriyle tanımaksızın hayat bulamazlar. Bütün bunlarla birlikte kalplerin her şeyden çok onu sevmeleri gerekir, Allah'ı sevmeleri gerekir. Ve bütün gayretleri diğer yaratıklar bir tarafa sadece ona kendilerini yakınlaştırmaya yönelik olmalıdır Allah Azze ve Celle'ye. Bazı alimler böylece Akide'ye Fıkhul Ekber ismini vermişlerdir. Yani en büyük fıkı Çünkü Akide dinin aslıdır. Ameli fıkı ise daha önce geçtiği gibi Fıkhul Asgar ve Furu'i. Yani küçük fakır ve dalları diye isimlendirilmiştir. Evet, akide kelimesiyle ilgili bunun tanımıyla ilgili söylenecekler bunlar. Ehli sünnet ve cemaat akidesinden bahsettiğimize göre ehli sünnet ve cemaat ne demektir? Bundan da kısaca bahsedelim. Onlar yani ehli sünnet ve cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri ve kıyamet gününe kadar onlara güzellikle tabi olanlardır. Onlar bidat ve hurafelerin şaibesinden uzak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu ve Allah hepsinden razı olsun, sadelerinin üzerinde ittifak ettikleri sahih akideye sarılmaktadırlar. Onlara ehli sünnet isminin verilmesinin sebebi amellerinin Kur'an'ın açıklayıcısı olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle amel etmeleridir. Sizlere sünnetimi ve hidayet olunmuş raşit halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerinizle tutununuz. Bunu Ahmet bin Hanber, Tirmiz İbn mace ve başkaları İrbal bin Sariye radıyallahu rivayet etmişlerdir. Onlar yolların en hayırlısı olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu bilirler ve onu başka yolların önüne geçirirler. El-Cemaat diye isimlendirilmelerinin sebebi de Onların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve bu ümmetin üzerinde icma ettikleri şeylere tabi olma hususunda bir araya gelmeleri, toplanmaları yani cemaat olmalarıdır. Onlar hak üzerinde ve şaibelerden, şaibelerden uzak olan İslam akidesi üzerinde birleşmiş, bir araya gelmişlerdir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ve asabın yoluna tabi olanları ki onlar ehl Sünnetleri sünnet ve cemaattir, fırkatun naciyye yani Kurtuluş Fırkası diye isimlendirmiştir. Onların El-Cemaat diye isimlendirilmesi Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadise göre olmuştur. Bu hadiste sabit olmuştur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki her iki kitap ehli dinlerinde 72 fırkaya bölündüler. Muhakkak ki bu ümmet de 73 fırkaya bölünecektir. Bunların biri dışında hepsi de ateştedir. O kurtulan fırka El-Cemaat'tir. Şüphesiz ümmetimde bu heva fırkalarına kuduz hastalığının sahibine bulaşması gibi bulaşan topluluklar çıkacaktır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinin ümmeti içerisinde fırkaların çıkacağını, 70 küsur fırkanın çıkacağını haber vermiş. Bunlar içerisinde kurtulan fırkanın Ateşten kurtulan fırkanın sadece el cemaat olduğunu, başka bir hadiste kendisinin ve ashabının üzerinde bulunduğu yolda olanlar, bu yola herhangi bir ekleme çıkarma yapmayan, o yolu aynen takip edenler olduğunu bildirmiş ve bu hadiste görüldüğü gibi, bu heva fırkaları, kuduz hastalığının sahibine bulaşması gibi. Başka bir rivayette lafzında şöyle gelir, nasıl ki kuduz hastalığı, kelep diye geçer hadiste, kuduz hastalığı girmedik bir eklem bırakmazsa, Heva sahibine böylece bulaşır. Kuduz hastalığını bilen bilir. Ee, i̇lk önce basit alametlerle başlar. Yani son aşamasındaki gibi değildir. Kuduz hastalığına mesela bir köpeğin bulaştığı anda ilk belirtileri son halindeki gibi değildir. İlk başta basit belirtilerle başlar. Sonra girmedik bir eklem bırakmaz diyor ya Allah aleyhi ve Vesselam. Böyle e, o kanın deveranıyla, vücut içerisinde dolaşmasıyla her yere gire gire öyle bir hale gelir ki kuduz hastalığına e, ilerlemiş, bulaşmış birisine bir köpeğe artık şifa yoktur. Yani insana bulaştığında da böyle oluyor zaten. Yani kuduz bir köpek bir insanı ısırdığı zaman e, o da aynı köpekte olduğu gibi ilk önce e, basit alametlerle, belirtilerle e, tuhaflaşır. Ondan sonra onun bütün eklemlerine yayılarak şifa bulmaz bir hale gelir. Yani laftan anlamaz. Tedaviye cevap vermez. E, bu da laftan anlamaz. Bu heva ehlinden olan kimseler. Hakkı batıl, batılı hak olarak görmeye başlar. İşte bu şekilde heva ehlinin bidatlerinin bu ümmet içerisinde yayılacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şeyhül İslam İbn Teymiyye dedi ki: "Bundan dolayı kurtuluş fırkası Ehli Sünnet ve Cemaat olmakla vasıflanmıştır. Diğer fırkalar ise çelişkilerin, ayrılıkların, bid'atlerin ve hevaların ehlidir. Bu fırkaların alameti kitap, sünnet ve icmadan ayrılmalarıdır. Her kim kitap, sünnet ve icma ile konuşursa ehli sünnet ve cemaatten olur. Bu insanların, yani bid'at fırkalarının günümüzde de e, uzantıları işte bu e, Kitap, sünnet, her ne kadar dillerinde bu gibi şeyler olsa bile bunlar icmadan ayrılan kimselerdir. Bunların önderlerinden kimisi ümmetin, selefinin ittifak ettikleri, icma ettikleri bazı meselelerde buna muhalif görüşler ile ortaya çıkar, icmaya muhalefet eder ve bir sapıklık kapısını açar. Sonra insanlar buna tabi olur. Ya yani bu da Kur'an sünnet diyor. Fakat icma nedir bilgisi olmadığından, selefin menheci nedir bu konuda e, tutarlı bir menheci olmadığından, bununla görüşmekte bunu dinlemekte herhangi bir sakınca görmüyor. Selef bundan şiddetle sakındırmışlar ve şöyle demişler. Yani iki kulağında sıkı sıkıya tıka. Yani tek bir kelime dahi bidatçiden senin kalbine girmez. Çünkü o senin kalbine yer eder. O anda belki yadırgarsın, yani onu hoş görmezsin onu söylediklerini, fakat o senin kalbinde yer eder, sonra o senin kalbini hastalandırır diyor Selef. Bu sebeple bu ümmetin hazık doktorları denilen, hazık tabipler, bu işin ehli olan, menheç konusunda ehil olan alimler, eğer herhangi bir bidat hakkında, bidatçı hakkında uyarda bulunmuşsa, o kimseyi dinlemekten Sakınmak ümmet üzerine bir borçtur. Yani bunu yapmazsa kendi belasını kendisi bulur. Yani selefin sakındırdığı şu e, sakıncalara kendi kendini tehlikeye arz etmiş olur. Yani beni kuduz bir köpek ısırsa da ben kuduz olmam diye iddia eden gibi e, ahmakça bir iddiayla onun yanına gitmiş olur. Yani böyle bir köpek beni ısırsa da bana kuduz bulaşmaz diyen bir kimse, kuduz bir köpeğe elini verse, ısırsa bana sonra bana bir şey olmadı dese, buna ne kadar itibar edilirse, işte ben ile konuşsam bile ondan bana zarar gelmez diyen bir kimse de aynı şekilde muteberdir. Yani bunun itibar edilecek bir tarafı yoktur. Ehli sünnet vel cemaat şeklindeki isimlendirme doğru bir vasıftır. Bu i̇bn Teymiye'nin yine başka bir yerdeki sözü. Resul sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahih akide mensupları ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan başka yol tutan diğer fırkalar bu vasıfla ayrılır. Yani el sünnet vel cemaat. Bu fırkalardan olanlar akidelerini insanların akıllarından yani reylerinden ve Yunan felsefesinden varis oldukları kelan ilminden alırlar. Böylece bu akidelerini Allah'ın kelamının ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin önüne geçirerek sabit şer'i nasları reddederler veya sırf bazı beşeri akılların kabul etmemesi sebebiyle nasların delalet etmesine imkan olmayan anlamlara tevil eder yorumlarlar. Felsefeciler kaderiye, maturidiye, Cehmiye, Mutezile ve bazı görüşlerinde Cehmiyeyi taklit eden Eş'ariler bu fırkalardandır. Akidelerini çoğu zaman heva üzerine kuran, şeyhlerinin ve imamlarının görüşlerinden alan Sufiyye, Rafidiyye gibi fırkalarda yine bunlardandır. Onların sözlerini Allah azze ve Celle'nin kelamının ve insanların en hayırlısı olan Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kelamının önüne geçirirler. Yine bu fırkalardan kimisi Akidelerine Kur'an, akidelerini Kur'an Kur ve esaslarını koyarak yayan önderlerine nispet edilmiştir. Mesela Cehmiye, Cehm bin Safvan'a, Eş'ariler Ebu'l-Hasan el-Eş'arî'ye ve Ebadiye, Abdullah bin Ebaza veya İbaza nispet edilerek bu ismi almışlardır. Her ne kadar el eşari bu akideden dönerek el-Sünnet ve'l-Cemaat'e sonradan katılmışsa da Taklitçileri onun dönüş yaptığı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluna muhalif olan akidesini devam ettirmişlerdir. Yani Ebu Lâh Senel Eşari önceden mutezileydi. E, fakat tevbe ediyor. Selefin yoluna, Selefin menhecine dönüş yapıyor Ebu Lâh Senel Eşari. Fakat Ebu Lâh Senel Eşari'yi taklit edenler onun eski mutezileden kalma görüşlerini devam ettirerek bugünkü eşarilik denilen ekolü e, sürdürmektedirler. Yani mutezilikle karıştırdıkları bir yoldur. Bugün Eşalik denilen yol. Bu İbn Abbas radıyallahu anh'ın söylediği sözde belirtilen durumlardandır. E, hata eden alime bir kere yazıklar olsun. Fakat o alimin hatasını takip eden, taklit edenlere de bin kere yazıklar olsun diyor. Çünkü alim hatasını görür, tevbe eder fakat bunu taklit edenler o hatadan dönmezler. Bu hatada e, ısrarla devam ederler. Diyordu i̇bn Abbas radıyallahu anh'a. İşte eşyalık fırkası da böyle bir akibete uğramış bir fırkadır. Bu fırkalardan kimisi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna aykırı olan akidevi görüşlerine, itikadi görüşlerine veya bazı kötü fiillerine nispet edilmişlerdir. Mesela Rafidiler, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın inkar edip onlardan uzak oluşları sebebiyle bu ismi almışlardır. Rafada uzaklaşmak demek. Rafizi uzaklaşan demek. Yani rafizilere rafizi denmez sebebi Ebu Bekir ve Ömer radyalanmadan uzaklaşmaları sebebiyledir. Kaderiye kaderi inkar etmelerinden dolayı harciye harciiler harciye yöneticilere karşı horuc etmeleri sebebiyle bu isimlere nispededirilmişlerdir. Yine e, burada i̇bn Taymiye zikretmemiş ama Muhtezile tayfesi de itizalden geliyor. İtizal uzaklaşmak. Uzlet deriz yani. Halktan uzaklaşıp e, bir kenara, köşeye çekilmek. E, uzlet kökünden azle, azletmek, ayırmak. Mesela birisini görevden azletmek deriz. Yani görevinden almak, görevinden ayırmak. Bu da itizalden geliyor işte bu da. Muhtezile. Hasan Basri'nin öğrencilerinden birisi Vasıl bin Ata e, Hasan el-Basri'nin işte e, derslerine devam eden birisi olmakla beraber kader konusunda değişik bir görüş ortaya atıyor ve itizala diyor, bizden uzaklaş diyor. O da itizal ediyor, uzaklaşıyor. Hasan el-Basri'den ayrılıyor. Kader konusunda yeni bir fikir ortaya atıyor. E, itizal, mutezile denilmesi bu yüzden. Yani Mutezile tabiri ilk olarak kaderiler hakkında kullanılmış bir tabir. Tabi sonradan ekolleşiyor bu mutezile. İçlerinden daha başka önder, imam edindikleri akılcılar çıkıyor. Bunlar aklı dine dinen kimseler. Aslında kelam ile sünnete karşı muhalefet eden kimseler hakkında mutezile tabiri kullanılmakta. Yani onlar akıl ile, kelamları ile sünnete muhalefet eden bir ekoldür. Allah Azze ve Celle sünneti hata ve zellelerden korunmuş olan, semadan vahiyle desteklenmiş olan, hevasından konuşmayan, ancak kendisine bildirilen vahiyle konuşan Resulullah Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden başkasına tabi olmaktan ve nispet edilmekten el i sünneti korumuştur. Onların es-sünneden başka nispet edildikleri bir isim yoktur. Veya mesela ehli Hadis Ehl-i Sünnevel Cemaat tabirini bugünlerde mesela son zamanlarda e eşariler ve matüridiler de e sahiplendiklerinden dolayı hatta bugün sofiler bile söylüyor işte biz ehl sünnet vel cemaatiz cübbeli bile böyle bir iddia içerisinde ehl sünnet vel cemaatiz diyor ne yolları sünnet üzere, akideleri sünnet üzere ne de onlar cemaatin ehli sahabe cemaatinden ayrılmışlar selefin cemaatinden, onların üzerine bulundukları yoldan, akidede de ayrılmışlar amelde de ayrılmışlar buna rağmen yalan söyleyerek, insanları aldatarak biz ehl sünnet vel cemaatiz diyorlar bu sebeple eşari ve maturidilerin Kendilerine Ehl-i Sünnet'e ederek hatta bazı din eğitimine dair okullarda öğretilen din kitaplarında, ilahiyatlarda öğretilen din kitaplarında dahi el Sünnet ve Cemaat üç fırkadır. Eş'ari, Maturidi ve Selefiler diye böyle tarifler yapılması sebebiyle Eş'ari ve Maturidilerin el i Sünnet ve Cemaat'ten olmadıklarını ifade etmek üzere, onlardan teberriyi ifade etmek üzere Selefiler Selefiye tabirini kullanır hale gelmişlerdir onlardan ayrılmak için. Yine ehli hadis tabiri de böyledir. Bakın ister ehli sünnet vel cemaat deyin, ister ehli ehli hadis deyin, ister selefi deyin. Bunların hepsi hak isimlendirmelerdir. Allah Resulüne ve onlar onun sahabelerine nispet edilmedir. Hakka nispet edilmenin ta kendisidir bu. Yani bir kimse ben ehli sünnet vel cemaat tanım dediği zaman veya ben ehli hadis tanım dediği zaman veya ben selefiyim dediği zaman ümmet arasında asla bölücülük söz konusu olmaz. Çünkü Müslümanların hepsi bu üç basıkta olmak zorundadır. Yani el sünnet vel cemaatten olmak zorundadır. El sünnet vel cemaatten değilse sapıktır. Selefi olmak zorundadır. Selefi demek ne demek? Allah Azze ve Celle'nin Muhammed ve Vesselam'a indirdiklerini selefin anladığı gibi anlamak ve uygulamak demek. Kim hayır efendim ben kitap ve sünneti selefin anladığı gibi anlamam böyle uygulamam diyorsa o zaten bir sapıklık içerisindedir. Bölücü olan odur yani o bölünmüştür. Ana caddeden ayrılmış demektir. Demek ki bir kimsenin selefiyim demesi, veya el sünnet ve cemaatlerim demesi veya ehl-i demesi Allah'a, Allah'ın Resulü'ne nispet edilmenin ta kendisidir. Onun sünnetine nispet edilmektir. Allah azze ve celle işte el sünnet ve cemaati az önce zikredilen İbn-i Teymi'ye zikretti. zikrettiği e, Muayyen Belli kişilere nispet edilmekten Hanefi olmaktan, Şafi olmaktan Hanbeli olmaktan, Zahiri olmaktan Yani Zahiri derken burada İbn-i Zahiriye nispet edilenleri kastediyoruz. ediyoruz e, Muayyen kişilere Nispet edilmekten veya kaderi olmaktan, harici olmaktan, mürci olmaktan, böyle belli fırkalara, belli fiillere nispet edilmekten Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ı korumuştur. Ehl-i Sünnet ve Cemaat sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun asabına nispet edilirler. Evet. Nitekim bir adam İmam Malik bin Enes'e, Rahimullah, ey Ebu Abdillah, Ehl-i Sünnet kimdir diye sorunca şu cevabı verdi. Onların kendisiyle tarif edildikleri bir lakabı yoktur. Cehmi, rafizi veya kaderi değildir. Yani cehmi olmayan, harcı olmayan, kaderi olmayan, rafizi olmayan, eşari olmayan, mahtırı olmayan, şucu olmayan, bucu olmayan işte ehl-i sünnet odur. Onlar ana caddeye nispet edilenlerdir. Yani belli ümmeti bölen bu fırkalara nispet edilmeyen kimselerdir diyor. Böyle lakaplar almayan kimselerdir. Bazı alimler ehl-i sünnete hadis ashabı veya Ehl-i hadis ismini vermişlerdir. Zira onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine gerek rivayet gerekse dirayet bakımından önem gösterir. Onlarda gelen akide ve hükümlere tabi olurlar. El hadis ve sünnet kelimeleri birbirine yakın anlamdadır. Hadis ve sünnet kelimeleri. Ehli sünnet nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine belirttiği kıyamet gününe kadar yardım olmuş fırkadır. Ümmetimden yardım olunan bir taife kıyamet gününe kadar eksik olmayacak ve onlara muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir. Onları yardımsız bırakanlar veya muhalefet edenler onlara bir zarar veremeyecektir. Bunu Bukhari, Müslim ve başkaları rivayet etmişlerdir. Yine onlar az önce zikredilen, Muaviye <gülüyor> olan hadisinde ve başka hadislerde geçen fırkatın naciye yani kurtuluş fırkasıdır. Evet bu hadis dikkat edilirse ümmetimden bir taife la e, lentezalu ifadesiyle geliyor. Yani asla eksik olmayacak bu taife. Demek ki hak üzerinde olan taife bütün zamanlarda ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabından beri, onun asıl saadetinden beri Allah Resulü hayattayken o zamandan beri devam ede gelen yol üzerinde olanlardır. Her ne pahasına olursa olsun bu yolu başka şeylerle değiştirmeyenlerdir. Mescidi dernekle değiştirmeyenlerdir mesela veya mescidi dergahla değiştirmeyenlerdir. Akide ve amel olarak her meselede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde olduğu yolu, inanç esaslarını, amel esaslarını, ahlak esaslarını ne varsa bunları takip eden kimselerdir. Bunları bu yolda gariplik tutacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. Garip olacaklar. Bunlar sanki sünnete sarıldıklarında bir kor parçası tutulmuş gibi olacaklar. Bundan dolayı canları yanacak. Yani bir sıkıntı görecekler. Ve bu ümmetten, kendilerini bu ümmete İslam ümmetine nispet eden bir takım kimseler men hazelehum hazele yalnız bırakmak demek. Bir kimseyi davasında yalnız bırakmak demek bunları yalnız bırakacak. Yani yalnız bırakacak ifadesi şu manaya geliyor. Hakkı bilenler, hakkı bilenler bu hak tayfaya yardım etmeyecek. Bunlara destek olmayacak. Kenara çekilecekler yani. Bunların bu kenara çekilmesi bunlara bir zarar vermeyecek Allah'ın izniyle. Yine muhalif edenler olacak bunlara. Muhalefet edenler bidat ehlidir. Aleni bidat ehlidir. Bunların muhalefetleri de Allah'ın izniyle bu tayfeyi yok edemeyecek. Zarar vermeyecek, yok edemeyecek. Yani kendilerine zarar verebilir. Bakın e, bunları, bu ifadeleri yanlış anlamayın. Şahısları zarar görecek bu muhalefetlerden. Neye zarar veremeyecek? Akidelerine zarar veremeyecek. Akidelerini değiştiremeyecek ve her nesilde bu daveti yüklenenler kendilerinden sonrakilerine Allah'ın izniyle bu akideyi, bu ameli, bu menheci ulaştıracaklardır. Diğer bir tabir Selef kelimesi. Selef kelimesi lugatte, sözlük anlamı önceki topluluklar demektir. Selefe, yeslufu denilerek geçmiş kastedilir. Kişinin selefi denildiğinde geçmiş babaları, ataları kastedilir. Öncekiler demek yani selef. Yani şu anki başkanın selefi filan kimseydi denilir. Bu onun halefi olur. Yani onun arkasından gelen halefi, ardından gelendir denilir. ıslahata ise yani dini terim olarak dindeki kullanış manası ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri ve onlara tabi olarak üstün kılınan ilk 3 asırda yaşayıp onların yolunda yürüyen din imamları demektir. İlk üç asırda yaşayan herkes değil bakın. Sahabenin tamamı onlardan sonrakilerden ise yani tabi ve tebevdu tabiinden ise tabiinde bir şart var. Sahabeye güzellikle tabi olmaları şart. Çünkü tabi ve tebevdu tabiin döneminde yalan da ortaya çıkmıştır, yalancılar çıkmıştır, bidat önderleri çıkmıştır. Dolayısıyla bir kimsenin o zamana yakın olması onun hakkında mutlak demek değildir. Mesela diyor ki, işte Ebu Hanife dört e, imam içerisinde diyor, tabiine en yakın, sahabeye en yakın olan kimsedir diyor. Hatta onun tabi'in olduğunu iddia edenler var. E, bu önemli değil. Yani Ebu Hanife gerçekten e, bazı sahabeye Enes radiyallahu yetişmiş olma imkanından dolayı veya Vasile bin Eska gibi radiyallahu gibi sahabelere yetişmiş olmasından dolayı tabi'in sayanlar var. Bu ne derece doğrudur Allah bilir fakat önemli olan şu, önemli olan enes radialenes radialanın Ebu Hanife'nin yetişip de ondan ders alması değil. Önemli olan Ebu Hanife'nin sahabeden sahben üzerinde bulunduğu yolu devam ettirmesidir. Daha açık bir şey söyleyelim Hammad bin Ebül Süleyman Ebu Hanife'nin hocasıdır ve tabiindendir. Yani Ebu Hanife'nin tabiin oluşunda ihtilaf vardır. Hamad bin Ebü Süleyman'ın tabi oluşunda ihtilaf yoktur. Sahabe ile karşılaşmıştır Hamad bin Ebi Süleyman. Fakat Hamad bin Ebü Süleyman mürciyedir. İmanı, yani amelleri imandan saymadığı için mürciye olduğu açıklanmış birisidir. Ebu Hanife de aynı şeydeydi. Hamad bin Ebü Süleyman amelleri imandan saymayan ilk kişi olarak yani mürciyede bir ilk adım Olmasına rağmen Ebu Hanife'yi şiddetle reddetmiş bir kimsedir. Git şu kafire söyle ben ondan beriyim diyor. Kur'an'ın mahluk olduğunu söylüyorsa ben ondan beriyim diyor. Hocası yani tabi'in Ebu Hanife'yi ne yapıyor? Şiddetle reddediyor. Yani burada önemli olan şu. Hamad bin Ebi Süleyman falan filan isimler bunların tabi'in aslında yaşamış olması veya sahabe yetişmiş olması mesele değil. Allah Resulüne yetişmiş onunla görüşmüş nice kimseler vardır ki Allah onlara iman nasip etmemiştir. Allah Resulüne iman etmiş olmasına rağmen onu görüp iman etmiş, beni bir müddet tabi olmuş olmasına rağmen dinden çıkan, irtilat eden kimseler vardır. Bunlar ölçü değil. Demek ki ölçü üzerinde bulunulan akide menheç olarak gözetilmesi gereken esasları gözetmektir. Selef'ten bahsettiğimize göre halife'yi de tarif etmek gerek. Kısaca bahsettik. Halef kelimesi lügatte de, sonraki demektir ve geçenlerden sonra gelen kimse hakkında kullanılır. Halife kelimesi de buradan geliyor. Halife öncekinin ardından gelen. Yani Allah Resulü'nün halifesi Ebubekir radıyallahu anh. Allah Resulü'nün halifesidir. Allah Resulü'nden sonra onun makamına geçen kişi. Onun halifesi Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Halife kelimesi de bu halef kelimesinden geliyor. Istilahtaki anlamı ise, yani dinde kullanılan halef kelimesi ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve asabın yoluna akide konusunda muhalefet eden, Az önce açıkladığımız şey bakın. Akide konusunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve asabın yoluna muhalefet eden hariciler, rafıziler, beşeri aklı şer'i nasların önüne geçiren kelamcılar, cehmiye, mutezile, eşariye, kaderiye, mürciye ve benzerleri gibilerdir. Yani mürciyeden, kaderiyeden bu gibi fırkalardan olan kimseler, mesela az önce Vasıl bin Hata örneğini verdik, selefin asrında yaşamış olsa bile Hasan el-Basri'den ders almış olsa bile onların yoluna muhalefet ettiği için o haleftir selef değildir çünkü sonradan çıkma bir yol tutmuştur o sahabenin yolundan gitmemiştir ehli sünnet vel cemaat selefin menheci üzerinde yürüyenlerdir onların önünde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı başlarında raşit halifeler olan Ebu Bekir Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum vardır. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerine uygundur. Size ümmetimi, estağfurullah size sünnetimi ve benden sonra hidayet olunmuş raşit halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerinizle tutunun. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kurtulan fırka, fırkatun naciye sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir. Bugün benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlardır. Yani bu 72 fırka, 73 fırka içerisinde kurtulan kimdir, fırkatın naciye kimdir diye sorulduğu zaman bugün benim ve ashabımın yolu üzerinde bulunanlardır diye açıklamıştır. Yine onlar selefin mezhebine nispet edildiklerinden selefin mezhebine tabi olanlara selefi veya selefi salih akidesi üzerinde yahut da selefi salihe tabi olan denilmiştir. Bu isimlendirme onların ehli Sünnet diye isimlendirilmelerine uygundur. Zira Selefi Salihin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asabının ve onların menheci üzerine gidenlerin akidesi daha önce geçen hadisteki gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde olduğu yoldur. Halef menheci üzerinde gidenler ise bunlara ise halefi denilmiş ve halef bu isimlendirmeyi ikrar etmiştir. Onlar da bunu kabul denmiştir. Hatta onlardan pek çoğu halefin mezhebini önderleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan selefin mezhebinden daha üstün tutma cüretini göstermiştir. İşte bu onların yolunun <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve asabının yoluna muhalif oluşunun açık bir itirafıdır. Bu itiraf sayhakide'den yüz çevirmek olarak yeterlidir. Bu daha önce çeşitli vesilelerle bahsettiğimiz bir konu. Eşariler ve matürdiler bunlar kelamcı fırkalardır. Bunlar demişlerdir ki, aynen kullandıkları ifade, önder imamların kullandıkları ifade, selefin mezhebi, onların tuttukları, gittikleri yol, onların menheci daha selametli. Tamam, daha selametli. Ama diyorlar, halefin mezhebi, yani bizim tuttuğumuz bu yol, akide konusunda getirdiğiniz bu açıklamalar, daha ilmi ve daha hikmetlidir. İlme ve hikmete uygun olandır. Çünkü diyorlar, yani bu böyle söylemelerin sebebi şu, İşte bu asırda felsefeciler çıktı, şunlar çıktı, bunlar çıktı, kitap, sünnet hakkında, Allah Azze ve Celle'nin isme sıfatları hakkında çeşitli e, şaibeler, şüpheler insanların akıllarına geldi. Dolayısıyla bu şüphelere biz felsefi ve kelami metotlarla bu şüpheleri giderecek cevaplar vermeliyiz. İşte bu daha ilmi ve daha hikmetlidir demişlerdir. Selefin yolu ise bu değil. Selefin yolu, yani daha selametli diye itiraf ettikleri Selefin yolu şu. Kur'an ve sünnet naslarında gelen herhangi bir ibare. Yani Allah Azze ve Celle'nin eli var, ayağı var, gülmesi var, nüzulu var vesaire. Bunun gibi bu sıfatlarla ilgili meselelerde veya başka herhangi bir mesele. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yıkılmak isteyen bir duvar diyor Allah Azze ve Celle ayetinde. Yıkılmak isteyen bir duvar. Ya duvar cansız varlık yıkılmak ister mi? Bak Selef böyle bir soru sormuyor. Selefte bulamazsınız böyle bir soru. Bu sonrakilerin şeyleri. O yüzden Kur'an tercümesi yaparken yıkılmak isteyen duvar ifadesini yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler diye tercüme ediyorlar. Allah'tan korksunlar ve Bakara suresinin 74. ayetine dönsünler. Taşlardan öylesi vardır ki Allah korkusunda içinden su yarınır, su fışkırır, çatlar, yuvarlanır diyor. Allah korkusundan bahsediyor. Bu ayeti ne yapacaksınız? Hadi hadisleri e, takmıyorlar, akıllarınca tevil ediyorlar. Uhud öyle bir dağdır ki Bizi sever, biz de onu severiz diyor değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uğradığı her şeyin, taş, canlı, cansız varlıkların kendisine selam verdiğinden bahsediyor. Allah Azze ve Celle Secde Suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yaş kuru e, canlıların, varlıkların, e, canlı ya da cansız varlıkların Allah'ı kendisine mahsus bir tesbihle tesbih ettiklerini zikrediyor. Bunlar demek ki üzerinde akıl yorulacak meseleler değil. Bilakis teslim olunması gereken meselelerdir. Selefin yolu işte buydu. Sonrakiler ise ya işte mesela Said Nursi'yi bu Eş'ari ve Maturidi Kelamca'nın son halkasından sayarak örnek verebiliriz. Said Nursi inanmadığı tevilleri yapmıştır. Yani Said Nursi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alametleri olarak bildirdiği şeylere, mesela Deccale, Mehdi Aleyhisselam'a bu gibi şeylere inanan birisiydi. Yani bunlara itikad eden birisiydi. Ama şöyle dedi, yani bu asırda materyalistler var, inançsızlar var, yani vahye bile inanmıyor bu insanlar. Bunların İslam'a inanmalarını kolaylaştırabilmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu asırın insanının aklına tuhaf gelen haberlerini, maddi şeylerle açıklayalım. Mesela Deccan'ın eşeği ifadesini, işte bu trendir demeleri. Yani işte Nemr suresinde bahsedilen, yerden bir dabbe çıkarız ki insanlara konuşur. Bunu AIDS veya bir mikrop gibi bir şeylere, hatta bazılarının bunu işte televizyona veya daha başka şeylere yorumlamalar gibi böyle şeylere kapa aralamıştır Said Nursi bunların hakikatine inanan birisiydi ama sırf materyalistler İslam'a girsin diye böyle bir kapı açtı sonra ne oldu? materyalistlerin ne kadar İslam'a girdi bilmiyoruz da Said Nursi'yi takip eden bütün nurcular Allah Resulü Al, Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haberlere inanmaz oldu sen bu adamlar artık deccal şöyle bir varlıktır insandır diye inandıramıyorsun Mehdi Aleyhisselam işte Allah Resulü'nün şöyle şöyle sıfatlarda haber verdiği, hadislerde nasıl niteliyorsa öyle haber verdiği birisidir dediğinde inandıramıyorsun. Bunlar sayaki akideye sahip Müslümanlarla dalga geçtiler. Bizatihi ben şahidim. Deccal ilgili bir kitap okurken Nurcu'nun birisi güldü böyle eğlendi. Sen şimdi Deccal'ın böyle insan olarak geleceğine mi inanıyorsun? Böyle dalga geçti. Evet sait Nursi Materyalistlerin iman etmesini amaçlamıştı ve Selef'in yolundan başka bir yol tuttu. Ama ne oldu? Hitap ettiği, kendisini takip eden insanları İslam'ın dışında başka bir akideye sürükledi. Cennet, cehennemle alakalı verilen bazı haberlerde de bu yorumlar yaptı. şuallar kitabı bu tür batıl yorumlarla doludur. Aynı şekilde diğer fırkaların hepsinde de buna benzer bir gidişat, menheç vardır. Yani menheç bozukluğu vardır. Onlar sebebin menhecini tutmamışlar. Naslarda gelen şeye teslim olma yolunu tutmamışlar. Bilakis işlerinde yaşadıkları asrın gereklerine göre nasları evirip çevirme, kıvırma yolunu tutmuşlar. Eğip bükme yolunu tutmuşlar. Naslarda insanların açık olarak gördükleri şeylere rağmen o geçmeyen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı, hatta inanmadığı bazı şeylere inanmışlar, bazı fiillerde bulmuşlar. Sonra da bu fiillerine Kur'an'dan ve sünnetten deliller adapte etmeye kalkmışlar. Bu bira dehlinin en bariz alametidir. Sünnet ehli esas olarak Kur'an ve sünneti, yani Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği vahiy esas alır. Bu konuda selefin menheciyle vahiy anlayarak hareket eder. Oradan hareketle kendi içerisinde bulunduğu vakayı değerlendirir. Yani bu vakayı, bu vahye arz eder. Bidat ehli ise önce bir şey itikat eder veya bir takım amellerde bulunur. Sonra bu amellerine veya itikatlarına Kur'an'dan ve sünnetten bazı nasları eğip bükerek onu sanki delilli bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışırlar. Mesela hariciler günahtan dolayı tekfir eder. Ve sonra da derler ki harciler günahtan dolayı tekfir edenlerdir. Biz günahtan dolayı değil küfürden dolayı tekfir ediyoruz. Ne o zaman burada küfür? Herhangi bir günah işleyen kimse mesela zina eden, içki içen kimse veya Allah'ın indirinden başkasıyla hükmeden kimse hevasına uymuyor mu? Hevasına uyduğu için bunu yapıyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki hevasının ilah edineni gördün mü? Dolayısıyla biz şirk olan bir şeyden dolayı tekfir ediyoruz derler. Yani küfür olmayan bir şeyi küfür olarak itikad ederler. Bakın ayet getiriyor. Hadisle de destekler. İşte kişi mümin olarak zina etmez, mümin olarak içki içmez. Bak hadisler de destekliyor. Ya bu adamların akidesi Kur'an ve sünnete göre. Bak bu zanlı bilmeyen adamlara böyle yansıtabilir. Ama vahiy merkez alıp da oradan hareket eden Ehl-i Sünnet ve Cemaat der ki bu konuda Evet, hevasını ilah edilenini gördün mü? Hevayı ilah edin mi? Evet, her türlü hevaya uyuş Allah'ın dinine rağmen hevaya uyuş hevayı ilah edinmedir. Fakat hevayı ilah edinmenin her türü işte dinden çıkaran şirk, küfür değildir. Mesela zina eden kişi aslında hevasına uymuştur. Allah bunu yasaklamasına rağmen bu şeytana uymuştur veya nefsinin nevasına veya kadına olan arusuna duymuştur. Uymuştur. Hevasına ilah edinmiştir bir nevi. Fakat şeriatın bu amele verdiği hüküm Ey Ebu Zer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La ila illallah Mu'menun Resulullah diyen bir kimse Bunu ihlasla söyleyen bir kimse içki de içse, zina da etse Hırzlık da yapsa Cennete girecek diyor Ebuzer'in Zer'in burnu yerde sürse de girecek cennete diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebuzer Zer bunu biraz ısrarla sorunca Çünkü Ebuzer Zer anh Diğer bir hadisi de işitmişti muhtemelen Kişi iman üzere zina etmez iman üzere içki içmez Bu hadisi de işitmişti muhtemelen Tekrar tekrar soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama, İçki içse işte de mi? İçki içse işte de diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zina etse de mi? Allah Resulü zina etse de. Hırslık yapsa da mı? Allah Resulü, ebu Zer'in burnu sürse de, hırslık yapsa da, la ila ila Allah cennete girecek diyor. Demek ki, bu la ilahe illallah'ı iptal eden ve etmeyen şeyler var. Şeriatta bu amellerin cezası da irtidaden öldürmek değildir. Hırsızın eli kesilir, irtidaden öldürülmez. Eğer çeyrek dinardan fazla çaldıysa, içki içene kırk sopa vurulur, dört sefer. Eğer dördüncüden de sonra, dördüncü sefer buna had ikame edilmesine rağmen, beşinci de tekrar içmeye devam ederse, bu müdminil hamrdır, o yüzden öldürülür. Mürted olarak değil yine. Zina eden de eğer bekar ise, yüz sopa vurulur ve sürgün edilir. Mürteddir diye öldürülmez. Fakat biz şuna da iman ederiz ki aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi bu günahları işleyen kimseler bunları iman üzere işlemezler. İman üzere işlemez o bunların İslam'dan çıkışları manasında da değildir. Çünkü kişi Hücurat Suresinin 14. ayetinde bildirildiği gibi işte Ebru Sünnet'in özelliği budur. Bir ayeti delil getirirken diğer ayetlere veya diğer hadislere ters düşmemek gerekir. Bunların hepsini cem edici, cami bir akidedir Ebru Sünnet'in gidesi. Allah Azze Celle buyuruyor ki Bedeviler iman ettik derler. Yani mümin olduklarını iddia ederler. Böyle demeyin. Çünkü iman kalplerinize yerleşmedi. Fakat İslam olduk deyin diyor. Yani Müslüman olduk deyin diyor. Demek ki Müslüman olan herkes iman etmiş değildir. İmanı kalbine kökleştirmiş değildir. İman şubelerini tamamlamış değildir. Fakat o İslam'a girmiştir. İslam içerisindedir. Küfür dairesini terk etmiş. Küfürü terk etmiş, İslam'a girmiş ama imanına girmemiş. Bunlar hepsi yerli yerinde değerlendirilmesi gereken meseleler. Biz sadece burada metot olarak bidat ehlinin tuttuğu yol ile sünnet ehlinin tuttuğu yolun arasındaki farkı izah etmeye çalışıyoruz. Bidat ehli bir şeye itikad edip, önce itikad edip veya amel edip bu amellerine sonradan delil bulma çabasında oldukları için bu amellerine Kur'an'dan ve sünnetten, selefin sözlerinden de olabilir, bir takım işaret eden şeyler getirebilirler. Fakat onlar cımbızlamacıdır. Onların muhalefet ettikleri naslar vardır. Veya bazen müteşabih dediğimiz deliller getirirler. Yani nes olunmuş tahsis edilmiş, e, taklit edilmiş, kayıt altına alınmış, şarta bağlanmış şeyleri umum alarak, mutlak alarak, işte mensuhu muhkem gibi ele alarak böyle delil getirmeleri söz konusudur. İşte yeter ki Kur'an'dan ve sünnetten bir delil gözüksün. Bu yüzden mesela her camide, her mescide itikafa girerler. Allah Azze ve Celle de diyor ki mescitlerde itikafa girdiğiniz zaman diyor. Bak bu ayeti getirirler, ayete dayalı hareket ediyoruz, itikabacı gülüyoruz derler. Halbuki bu hadise ters düşmektedir. Allah Resulü'nün hadisinde tahsis vardır. İtikafa ancak üç mescittedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tahsis edilmiş bir nası e, umum olarak delil getirmek müteşabiye tabi olmaktır. Neshedilmiş bir haberi neshedildiğinden haberdar olmasına rağmen sanki hiç nese uğramamış gibi e, delil getirmek müteşabiye tabi olmaktır. Bir de delil işte kendilerini aklayabilmek için, yollarını aklayabilmek için bu yollara başvururlar. müteşabih deliller getirirler. Hatta çoğu zaman hakkı bilmelerine rağmen bunu yaparlar. Bugün mescit ve dernek... Kıyaslaması yapıp da yani derneklerin bidat olmadığını söyleyip de yani burada duramayıp bir de mescitlerin bidat olduğu şeklinde söylemleri bile söyleyebilmeleri işte bu kuduz hastalığının girmedik eklem bırakmadığını ifade ediyor. Yani bunu gerçekten duymasaydık inanmazdık. Yani adam derneğin bidat olmadığını söylüyor. Peki sünnet olduğunu söyleyebiliyor mu? Sünnet değilse ne bu? Yani Allah Resulü'nün yaptığı bir şey mi? Sahabenin yaptığı bir şey mi? Ne? Mescit ne? Mescid-i bidat diyor. Niye? Çünkü yeri kiraymış. Yani bu da Allah'ın kitabında Resulün sünnetine geçmeyen şartlar öne sürerek yapılıyor. Yerinin kira olması, ne bileyim işte beş vakit namazın daimi olarak kılınmaması. Yani kendi koştukları şartlar. İnanın bunlar Allah Azze ve Celle'nin Hadid suresinde 27. ayette Hristiyanları kitabe kınadığı şeyin ta kendisidir. Diyor ki Allah Azze ve Celle biz kendilerine farz kılmadığımız halde yazmadığımız halde ruhbanlık icat ettiler. Sonra bunu da kendileri gözetmedi. Hem uydurdular böyle bir yolu hem de kendileri gözetmediler. Bunlar bu yolları uyduruyorlar, kendileri gözetmiyorlar. Uydurdukları şeye de kendileri inanmıyor. Arkasında kendileri de duramıyorlar maalesef. Evet, bugün tanımları El Sünnet ve Cemaat akidesi ile ilgili olarak bilinmesi gereken terimleri görmüş olduk. Allah izni verirse bir sonraki derste İslam akidesinin özelliklerine geçiş yapacağız. Subhaneke Allah'ın ve bihamdlik ve eşheden la ilah illallah tevhitle şirkelek ve estağfuruke ve